Kul, inna salatī ve nusukī ve nabhā mahiyāy ve mamātī, Lillāhi Rabbil alamīn, la sharīkalah. Ve Kullā Allāhū taāla, fi ayyaṭi ʾaḵra, yā yuhālazzīn aamn, istajibu Lillāhi wa lill-Rasūl, iza dāʿākum limā yuhīyikum. İla al Okumuş olduğum Enam suresi 162 ve 163. ayetten bir bölümü mal olarak şöyle. Hepimiz e, ayeti mal olarak biliriz. De ki benim namazım, menasikim, kurbanla ilgili görevlerim ve hayatım, ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı, şeriki yoktur. Diğer ayette bu ee, ey iman edenler Allah'a ve Rasulüne sizi e, ihya eden, dirilten mesajlarla çağırdıkları zaman onlara icabet edin. Yani Allah ve Rasulünün davetleri size gerçek hayatı tattıran, gerçek anlamda yaşatan çağrılardır, onlara icabet edin deniyor. Bugün ibadetle hayat arasındaki bağı gündeme getireceğim. Aslında ibadetin, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde salt olarak namaz ve oruç için, ona benzeyen günlük ritüeller için kullanılmadığını, bütün hayatımızın Allah'a adanacak şekilde Allah'ı hayatın merkezine koyup ona itaat etmemiz e, özellikleriyle ibadetten bahsedildiğini ifade etmeye çalışacağım. Yani namaz gibi ibadetler hayattır. Hayat da namaz gibi ibadet olmalıdır. Bu konuyu açıklamaya çalışacağım. Hayat malum müminler için iman ve salih ameldir. Hayat Allah ve Resulünün çağırdığı hayırlardır. Yani Allah'a ve Resulünün davet ettiklerine icabet etmek. Namazımız gibi hayatımız da alemlerin Rabbi Allah içindir. Öyle olmalıdır. Yaratılış gayemiz Allah'a kulluk olduğuna ve kulluğun ibadetin en üst seviyede olanı da namaz olduğuna göre hayatın amacı namaz ve namaza benzeyen davranışlardır. Bir fiil ne oranda namaza benziyorsa o kadar kıymetlidir. Hayatının tümünü namaza benzeten, ibadet bilinciyle yaşayan kimse dünyasını da ahiretini de güzelleştirmiştir. Hayatı güzelleştirmenin yolu gün boyunca yaptığımız davranışları namaza benzetmek olduğu gibi namazı güzelleştirmenin huşu ile eda edebilmenin yolu da hayatı güzelleştirip namaza benzetmekten geçmektedir. Namazlarımızı niye huşu ile eda edemiyoruz diye kendinden ve huşudan mahrum namazından şikayetçi olanlara çözümü hemen ifade edelim. Namazı güzelleştirmenin, huşu ile eda etmenin yolu günlük yaşayışımızı güzelleştirmekten geçer. Hayatımızı Allah'a kulluğa adamadığımız, hayatımızı Müslümanca güzelleştirmediğimiz durumda, namazımız da huşuyla eda edilmeyecek, güzel olmayacaktır. Çünkü hayat namazdan, namaz hayattan kopuk bir parçalardan ibaret değildir. Layıklık anlayışı, dinin ayrı, dünyanın ayrı anlayışı, İslam için söz konusu edilemez. Günlük yaşayışımızı güzelleştirmeden namazın da güzelleşmeyeceğini, namazın güzelleştiğinde günlük hayatımızın da Müslüman da güzelleşeceğini ifade etmek istiyorum. Tersinden söylersek günlük yaşayışı ibadet olacak şekilde güzel olmayanın namazı da güzel olmaz. İbadet insanın Allah'ın razı olduğu şeyi yapması, yerine getirmekle yükümlü olduğu fiilleri emrolunduğu şekliyle hayata geçirmesi, hiçbir şey gözetmeden Allah'a kulluk etmesi ve bunu sadece O'na boyun eğip itaat etmek için yapmasıdır. İbadet, imanın uygulanması, hak ve doğru kabul edilen esasların günlük hayata yansıtılması demektir. İbadet, Allah'a yaklaştıran özelliklerdir. Mümin hayatında da Allah'tan uzaklaşmayacak, devamlı ona yaklaşacak davranışlar içinde olmalıdır. Herhangi bir şeyin ibadet olması için dört esas vardı, onu daha önce de ifade etmiştim, yine hatırlatmaya çalışayım. Birincisi, Allah'ın istediği gibi iman etmek. İman etmeyen bir kimsenin yaptığı ne olursa olsun o ibadet olmaz. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, iman etmeyen bir kimsenin yaptığı bu fiiller Allah için ibadet seviyesine yükselmez. Dolayısıyla iman birinci şarttır. İkinci şart, yaptığımız fiillerin meşru olması. Haram olan bir fiille ibadet olmaz. Allah'a ibadetten bahsediyoruz. Haram olan bir fiil, ne niyetle, nasıl, niçin yapılırsa yapılsın, kişiyi ibadet sevabına götürmez. Dolayısıyla ikinci şart, meşru olan bir şey yapmak. Üçüncüsü, yaptığımız, e, iman ederek yaptığımız e, meşru ve güzel işin usulünü doğru yapmak. Allah'ın istediği gibi, Resul'ün uyguladığı gibi yapmadığımız bir fiil de, İsterse namaz olsun, ibadet olmaz. Yani abdestsiz namaz kılmak ya da kıbleye doğru dönecek iken Washington'a doğru namazı dönerek ibadet etmek ya da kimilerinin yaptığını iddia ettiği gibi ben yattığım yerden de namaz kılıyorum demek Resul'ün uyguladığı gibi olmadığı için ibadete götürmez. Dördüncü şart da niyettir. Allah rızası için yapılmadığı müddetçe hiçbir amel kişiyi ibadet sevabına ulaştırmaz. Bu dört şartın dördünün de bir araya gelmesi yaptığımız fiilin ibadet olmasını neticelenir. Tabii bu Müslümanlar açısından ibadet. Aslında yaratılış gayemiz yaratılışımızın sebebi ibadet olduğundan insanın bütün davranışları ibadet Dir. ne yaparsa yapsın kişi her an her şekliyle ibadet ediyordur. Ya Allah'a ibadet ediyordur o dört şarta uyulduysa ya da Allah'ın dışına, dışında herhangi bir şeye ibadet ediyordur. Yani insanın hiçbir anı hiçbir yaptığı şey ibadetin dışında değerlendirilmez. Evet. Genel anlamda ibadet kişinin inandığı ne ise, ilah olarak, düzen olarak, hayat tarzı, yaşayış biçimi olarak ne ise, onu pratiğe yansıtması ibadettir. Yani heykele çelenk koymak bir ibadet olduğu gibi, bankadan kredi çekmek de bir ibadettir. Tabi bu ibadeti Allah'ın dışında başkalarına yapılan bir tapınma olarak değerlendirebilirsiniz. Kur'an Burada ibadet kelimesi diyor. İbadet etmem sizin ibadet ettiğinize, tapmam sizin taptığınıza ifadelerini kulyâ eyyuhel kafirun diye bildiğimiz kafirun suresinden değerlendirebiliriz. Evet Kur'an'da Allah'ın dışında ibadet kelimesinin geçtiği her yerde itaat anlamı değerlendirilir. Şeytana ibadet etmeyin denilmesi Kur'an'da şeytana itaat etmeyin demektir. Yani Allah'a itaat, Allah'a ibadet olduğu gibi tağutlara itaat de tağutlara ibadettir. Allah'ın yasakladığı bir itaat Allah'ın yasakladığı bir ibadettir. O yüzden e, e, itaatle ibadetin ibadetle itaatin ayrılmaz bir bütün olduğunu unutmayalım. Allah'a itaat ettiğimiz her şey Allah'a ibadet, Allah'ın yasakladığı kime nasıl itaat edersek o da O'na yapılan bir ibadettir. Günümüzde Müslümanların bile çoğu ibadetin Allah'ın koyduğu bütün emirleri kapsadığı gibi kişiyi Allah'a yönelten her hareketi, her işi de içine alan bir terim olduğunu maalesef bilmiyor. İbadet deyince sadece namaz, oruç gibi hususlar aklına geliyor. Halbuki insanoğlu kalbini Allah'a yönelttikçe hayatında yaptığı her hareketin ibadete dönüştüğünü mutlaka bilmesi gerekir. İnsanla Allah arasında bir bağın var olduğunu, bu bağın üluhiyet ve ubudiyet bağları olduğunu yani kişinin Allah'a tek ilah olarak yönelmesi ve bu yönelmenin adının da ibadet ve ubudiyet şeklinde değerlendirildiği bir vakadır. İnsanlığın huzur ve mutluluğu, Allah'a itaatte yönelmede ancak söz konusu edilir. İnsanların Allah'a karşı durumu, Allah yaratan insanlar ve diğer varlıklarsa, malum yaratılanlardır. Biri Rabb'dir, diğerleri Allah'ın Rabb'in kullarıdır. Allah'a kul olmak, insanı kullara kulluktan kurtarır. Dolayısıyla ibadet başkalarına itaat etmemek, başkalarına kulluk yapmamak, başkalarının önünde eğilmemek, hürriyetini insanın ilan etmesi, sadece Allah'ın önünde küçük küçük duruma düşmeyi, onun önünde saygı ve hürmetini ifade etmeyi ortaya koyar. Küfrün belini kırmak için Allah'ın önünde belimizi bükmemiz icap ediyor. Allah'ın önünde bu saygısını göstermeyenler, kendisinden daha seviye düşük olan nicelerinin önünde küçülmeyi, acizliği, zilleti kabul eden duruma düşerler. İbadet hayat yolunun bütünüdür. Namaz, oruç gibi ibadetler, insanın azığını, tamamladığı, enerji depoladığı istasyonlardır. Azık bittikçe ve yolcu önündeki istasyona her uğrayışında yeni bir enerji ve azık aldığı duraklardır, namazlar, oruçlar. Bu dinde ibadet anlayışı ve ibadetin yolunun genişliğini ifade eden bir açıklama. Gayet ölünceye kadar, pardon وَعْبُدْ hatta حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَكِينَ Sana yakin, yani ölüm gelinceye kadar ne yap diyor? Allah'a ibadet et. İbadetin zamanı kendimizi bildiğimizden kendimizi bilemeyecek ölüm anına kadar sürekli olan bir husus. İşte ölünceye kadar hayatın tümünün hatta bizzat hayatın ortağı olmayan Allah'a yöneltilmiş bir ibadet olması bizim yaratılış gayemizdir. Her anı, her işi, her fikri, her duyguyu, her düşünceyi kapsayan bir özellik olduğunu söylemeye çalıştım ibadetin. Evet, hayatın bütünü ölünceye kadar sadece namaz ve oruçla değerlendirilmez yaratılışımız Allah'a ibadet için olduğuna göre sadece namaz kılarak hayatımızı geçiremeyiz. İnsanoğlu bütün vakitlerini e, klasik ibadetlerin dışında söz gelimi çalışmayla e, ailesiyle diğer e, başka hususlara vakit ayırmasıyla geçirir. Ama yaratılışımız sadece Allah'a ibadet için olduğuna göre onları ne yapabiliriz? ibadete dönüştürebiliriz. İbadet onları da kapsar. Allah Resulü ibadeti tanımlarken hatta eşinin ağzına koyduğun bir lokma diye ifade eder. Eşinin ağzına elimizle koymamız koyması gerekmiyor insanın. Yani onu çalışması ile kazandığı nafaka ile beslemesi de bir ibadettir. Hatta Sahih Müslim'de rivayet edilen bir hadiste eşlerinizle beraber olmanız da bir sadakadır, ibadettir der. En dünyevi olan bir şeyi bile e, Allah Resulü e, ibadet olarak değerlendirir. E, hayret eder asap. ya Resulallah biz eşlerimize e, sevap olsun diye gitmeyiz. E, yani gece beraberliği e, Peygamberimiz cevaben der ki iyi ya işte eşlerinize gidiyorsunuz Allah'ın helal kıldığına niye zina ederek haram işleyerek başkalarına değil işte Allah'a itaat etmek Allah'ın yasağından uzak kalmak Allah Resulü'nün ifadesine göre bir sadakadır bir ibadettir o yüzden hanımlarla beraber olurken besmele çekilir besmelesiz demek bir insana büyük bir hakarettir. Besmele hayırlı işler için eda edilir. Dolayısıyla en dünyevi kabul ettiğimiz hususların bile bir sevaba götürdüğü, bir ibadet olduğu unutulmamalı. Öyleyse yaptığımız her şeyi bu dört özellikle yaparsak iman etmiş bir insan olarak meşru işler yapar ve usulüne uygun tarzda eda eder, niyetimiz de halis olursa devamlı ibadet etmiş olacağız. Yemek yerken, otururken, konuşurken, eşimizle şakalaşırken, çocuklarımızla hayatı paylaşırken hep ne yapmış oluyoruz? İbadet sevabına ermiş oluyoruz. Yeter ki Allah'ın yasakladıklarını yapmayalım. Allah'ın razı olacağı şekilde yerine getirelim. Böylesine güzel bir din ve böylesine devamlı sevap hanemizin dolacağı Allah'a bizi yaklaştıran e, özellikler içerisinde yaşamak aslında hayatı da güzel olarak değerlendirmektir. Demek ki sadece namazda Allah'ı razı etmiyoruz. Müslümanca yaşadığımız bütün hayatı namaz gibi bir ibadete çevirebilecek bir yaklaşıma sahibiz. Tabi namaz kılarken bile günaha giren, yazıklar olsun o namaz kılanlara denilen namaz da vardır. Namaz gibi kişiyi sevaba götüren yaptığını namaz seviyesinde ibadete çevirecek olan durumlar da vardır. İşte bu anlayıştan dolayı askerlik de ibadettir, okumak da ibadettir denilmiş de bu namazı yok eden, namazı ihmal ettiren bir askerliğin, namazı önemsetmeyen bir çalışmanın ibadet olacağı gibi bir anlayışa götürmesin. Yani namaza benzediği oranda onlar ibadettir, yoksa namazı yok ettiği, namaz ruhunu mahvettiği, namazı terk ettirdiği bir işin ibadet olması ancak Allah'ın dışında başkalarına ibadet olacağı şekilde izah edilebilir. Evet. Yoksa o da ibadet, bu da ibadet. Öyleyse namaza ne gerek var şeklinde düşünmek, ibadeti de anlamamak, namazı da anlamamak demektir. İbadetleri mabetlerle sınırlamayan bir dine mensubuz. Hristiyanlar söz gelimi Kilisenin dışında ibadet edemezler. Papazları olmadan ibadet edemezler. Bizse her yerde, her zaman e, e, ve kimle olursak olalım e, hayatımızı ibadete çevirebiliriz. E, i̇badetlerin en büyüğü de e, namazdır. Onu e, aman ha ihmal etmeyelim. İçimizde namazı bazen sabahları kalkamayarak veya iş yoğunluğundan dolayı terk edenler varsa bilsinler ki Allah'tan devamlı uzak olurlar ve diğer yaptıkları da ibadet sevabına ulaşmaz. Ulaştırmaz onu. Ve ashab hiçbir ameli terk edene biz kafir demezdik ama namaz hariç derler. Yani namazı terk edeni ashab mümin kabul etmezdi. Namazı terk etmek, Elmalı Hamdi Yazır şöyle ifade eder. Ben de o görüşü savunuyorum ve e, aynen size aktarıyorum. İki çeşit namazı terk etmek vardır der. Bir, bazen e, gafletinden dolayı sabah namazına kalkamamak gibi, nasılsa işte bir trafikteki yoğunluktan e, bir namazı geçirmek gibi, arada sırada, ayda yılda, böyle bir vakit namazı terk etmek vardır kazasını yapma yönüyle böyle bir kimseye kafir denilmez ama bir de halkın bir namaz dediği bey namaz deği verirler bir namaz namazsız demek alnı secdeye gelmeyen kişiler vardır ki namaz kılmayan bunlara da mümin denilmez der. Bu mümin denilmemesi Kur'an'da dört ayrı ayetin e, namazın imanla bağlantılı olmasından dolayı namaz kılmayanların cehennemi boylayacağını ifade eden ayetlerden dolayıdır. Allah Rəsulünün de namazla e, müminin, müminle e, kafirin arasındaki fark namazdır diye e, ifade eder. Dolayısıyla. Namaz kılmak müminliğe namaz kılmamak da kafirliğe delalet eder. Çocuklarımızı, eşlerimizi namaza davet etmek erkekler olarak bizim boynumuzun borcudur. Kur'an yakıtı insanlar ve taşları olan e, ateşten ehlinizi de kendinizi de koruyun der. E, evlerimizde aynı zamanda e, çoluk çocuğa imamlık yapmak bizim görevlerimizdir. Koca olmak aynı zamanda hoca olmaktır. Evimizin reisi olduğumuzu namazda da önlerine geçerek göstermeliyiz. Evlerimizi aynı zamanda birer mescide, birer okula, İslam okuluna benzetmek gayretimiz olmalı. Böyle olursak inşallah evlatlarımız yarın yakamıza yapışıp bizden şikayetçi olmazlar. Bize mümkün ki dua eden salih amel işleyen salih evlatlardan olduğu için e, onların ecrine de biz nail olabiliriz. Ela inne ahsenel kelam ve eblağen nizam kelamullahi l-melikil aziz il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'e kuran festemi'u leh ve ansit'u le'allekum tur'hamun euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim inneddina indallahi l-islam